Lokman Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim İşte şunlar doğru hükümler içeren, güzel davrananlar için bir rehber ve rahmet olarak indirilen kitabın ayetleridir. Onlar namazı kılar, zekatı verir ve ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rableri tarafından doğru yol üzerindedir ve onlar kurtulanların ta kendileridir. İnsanlardan öylesi var ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve sonra da o yolla alay etmek için boş söz satın alır. İşte onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Ona ayetlerimiz tilavet edildi. Yani okunup aktarıldığı zaman sanki bunları duymamış, sanki kulaklarında sağırlık varmış gibi kibirlenerek yüz çevirir. Onu elem verici bir azapla müjdele. Şüphesiz ki iman edip iyi işler yapanlar için Allah'ın vaadi olarak ebedi kalacakları nimetleri bol cennetler vardır. O güçlüdür, doğru hüküm verendir. O gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yaratmıştır. Sizi sarsması ile ilgili yerin içinde ağır baskılar yerleştirmiştir. Orada her çeşit canlıyı yaymıştır. Gökten su indirip yeryüzünde her değerli çiftten yetiştirmekteyiz. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Allah'tan başkasının ne yarattığını bana gösterin. Hayır. Zalimler apaçık bir sapkınlık içindedir. Yemin olsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet yani doğru hüküm verme yeteneği vermiştik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Hankörlük eden de bilsin ki şüphesiz ki Allah gerçek zengindir, övgüye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek: Ey yavrucuğum, Allah'a sakın ortak koşma. Şüphesiz ki şirk büyük bir zulümdür demişti. Biz insana ana babasını yani onlara güzel davranmasını emretmişizdir. Çünkü annesi onu sıkıntı üstüne sıkıntı ile taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için bana ve ana babana şükret diye emretmiştik. Dönüş yalnızca banadır. Onlar seni... Hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz sadece banadır. O zaman size dünyada yapmış olduklarınızı bildireceğim. Lokman şöyle demişti. Ey yavrucuğum! Yaptığın iyi veya kötü her iş bir haldal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde veya yerin derinliklerinde bulunsa Yine de Allah onu karşına getirir Şüphesiz ki Allah Detaylarıyla bilendir Haberdardır Ey yavrucuğum namazı kıl iyiliği emredip kötülükten engelle Başına gelenlere de sabret Şüphesiz ki bu Azmetmeye değer işlerdendir İnsanlara yanağını bükme Yani kibirli olma Ve yeryüzünde kibirlenerek yürüme Şüphesiz ki Allah Kendini beğenip övünenleri sevmez. Yürüyüşünde orta halli ol, sesini de alçalt. Şüphesiz ki seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Allah'ın göklerdeki ve yerdeki imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca yaydığını görmediniz mi? Buna rağmen insanların bir kısmı bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışmaktadır. O müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun dendiği zaman onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse de mi? Kim iyilik yaparak yüzünü Allah'a teslim ederse elbette en sağlam kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu yalnızca Allah'a varır. İnkar edenin inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Elbette yaptıklarını kendilerine bildireceğiz. Şüphesiz ki Allah kalplerin özünü bilendir. Onları biraz yararlandırırız. Sonra da kendilerini ağır bir azaba sürükleriz. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah derler. De ki hamd Allah içindir. Esasında onların çoğu ne dediklerini bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah'a aittir. Şüphesiz ki gerçek zengin, övülmeye layık olan yalnızca Allah'tır. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz daha katılarak mürekkep olsa yine de Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki Allah duyandır, Görendir. Bilmez misin ki Allah geceyi gündüzün içine koyuyor, gündüzü de gecenin içine koyuyor. Güneşi ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir. Onun peşi sıra yalvardıkları ise şüphesiz ki batıldır. Şüphesiz ki Allah, evet yalnızca O yücedir, büyüktür. Size varlığının delillerini göstermesi için Allah'ın nimetiyle geminin denizde yüzdüğünü görmüyor musun? Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için dersler vardır. Dalgara onları gölgeler gibi kuşattığı zaman dini yalnız ona özgü kılarak Allah'a yalvarırlar. Allah onları karaya doğru kurtarınca işlerinden bir kısmı orta yani dengeli bir yolda olur. Bizim ayetlerimizi Nankör gaddarlardan başkası inkar etmez Ey insanlar Rabbinize karşı takvalı olun Hiçbir babanın evladı Hiçbir evladın da babası adına Hiçbir şey gideremeyeceği günden çekinin Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın Ve o çok aldatıcı şeytan Sakın sizi Allah ile aldatmasın Şüphesiz ki o son saatin bilgisi Yalnızca Allah'ın katındadır Yağmuru o yağdırır Rahimlerde olanı o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah bilendir, haberdardır.